Radio Agos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 Yamak doluydu akan fınlar gibi inanmayanlar beklediler. Umutlarının borç verdin, cebinde hiç kalmadı. Dostların anlamadılar. Sen hep kendine önlemler al. Ben kendime yasaklar koydum Önümüzde barajlar var Bu su hiç durmaz Bu su hiç durmaz Sen hep kendine önlemle aldın Ben kendime yasaklar koydum Önümüzde barajlar var Bu su hiç durmaz of my İşte bir İstanbul sabahından herkese günaydın. Ben Özgün, Gökhan'la evet. bu hafta Radyo Agos'u sunacağız. Merhabalar tekrar, bu hafta tekrar beraberiz. Derya'da şu an, evet konuğumuz hemen geldi, İç, içeri alalım. Bu hafta konukla beraber başlıyoruz. Tabii böyle bir düzensizliğimiz var aslında. Geçen evet. hafta konuğumuz yoktu. Bu hafta konuklarla hemen programın başlar gününde de beraberiz. 19 Ocak haftası, pazar evet. günü 19 Ocak. Hı hı. Ee, özel bir özel bir yayın yapmak istedik. Ee, özel bir yeni kimle yapacağız? Tabii bu hafta gazetemiz röportajı da var. Uygar Gültekin röportajı, ee, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'ne bağlı Bellek ve Kültür Sosyolojisi Çalışmaları Derneği ee, üyesi, üç akademisyen mi demeliyim? Ya da iki taze akademisyen, bir akademisyen, bir akademisyen. de olabilir ee, aramızda. Ee, Önce onları isterseniz e, sizlere kısaca isimleriyle takdim edeyim. Ondan sonra konumuza tekrar döneceğiz. E, Öncelikle yardımcı doçent doktor Derya Fırat. Merhabalar. Evet. E, ve e, asistanı mı? Önder evet. Öndercan Muti. E, Programı Bülent Ortaçgil'de başladık. Bu su hiç durmaz. Evet. E, bir Bülent Ortaçgil kalesi 1991 yılında çıkardı. Oyuna devam adlı albümden. E, bu su hiç durmaz. Agos'un manşeti de e, bu su hiç durmazdı. <gülüyor> e, su hiç durmaz evet. e, ne demek? Su hiç durmaz. Yani manşetle anlatmaya çalıştığımız şey aslında. Evet. 19 Ocak haftası dediğin gibi e, özel bir hafta. E, Hranding'in katledilişinin e, haftası 7, e, tam 7 sene oluyor. E, evet, e, Tabi bir yani yargı süreci tam bir ee, şaklabanlığa Müsamere. dönüştü. Evet, müsamereye dönüştü. Ee, son dönemde tabii iki taraf arasındaki mutabakatın dağılmasıyla beraber dava sürecinde de e, bir takım e, gelişmeler de demeyelim de değişiklikler, bir şeyler oluyor. Evet. Ee, Onu da takip ediyoruz. Fakat e, özü itibariyle bir şaklabanlık diyebiliriz buna. E, davadan beklentimiz kalmadı gibi bir şey. Evet. E, fakat e, bu Hukuk süreci ya da siyasetin dışında e, insanlara değen bir taraf var 19 Ocak 19 Ocak'ın e, biz de bunu 19 Ocak Ocak kuşağı evet, e, olarak şey e, ifade etmeye çalıştık e, aslında e, Derya Fırat ve Önder Can de belki de sunmak istedikleri şey e, düşünce 19 Ocak kuşağı e, nasıldır evet. e, olabilir isterseniz e, Bellek ve Kültür Sosyolojisi Çalışmaları Derneği'ni tanıyarak başlayalım. Nasıl çalışmalar yapıyorsunuz? Derya seninle başlayalım istersen. Biz 2012'nin sonunda kurulduk Aralık'ta. 2010'un 2010 sonunda kurulduk Hı -hı. pardon. Aslında bu derneği kurma amacımız işte farklı projeler yönetiyorduk. Bir tanesi 12 Eylül bir kolektif bellek çalışması ismini taşıyordu ve bu çalışma kapsamında işte 150 kişiyle görüştük ama Türkiye'nin farklı yerlerinden. Ee, işte bir gençlik projemiz vardı. Ee, Rant Dink'in ölümüyle ilgili onun ölüm, ilk ölüm yıl dönümünde sahada bir küçük araştırma gerçekleştirmiştik. İşte bunları yapacağımız bir yere ihtiyacımız vardı. Hani bu konudaki çalışmaları derinleştirmek için ve e, BEX'i bu amaçla kurduk. E, o günden bugüne de işte bu e, farklı konularda çalışmaya devam ediyoruz. Mesela OHAL süreci 90'lar üzerine hı hı. küçük sağ araştırmaları yaptık. Aslında bu Ağustos'ta çıkan yazımız da e, yani şey, e, şey. Yok, söyleşi de e, bizim e, işte gençlerin siyasi e, sosyalizasyonu, angajman kazanma süreçlerini incelediğimiz gençlik araştırmamızın e, 12 Eylül e, belliğini incelediğimiz e, kolektif, kolektif çalışmamızı. çalışmamızın böyle farklı araştırmalarımızın bir sonucu yani doğrudan Ermeni gençlerle bu konuyu merkeze alan bir araştırma yapmadık hı hı. ama bu e, vurgu çok fazla karşımıza çıktı farklı hı hı. araştırmalarda evet. e, ve oradan çıkardığımız sonuçları da paylaştık esasında tabi 19 Ocak şöyle diyebilirmenizden kendi açımdan gezi olmasaydı tabi hala benim için çok önemli bir e, nokta benim yaşantım düşüncem karakterim açısından gezi olmasaydı mesela bu kuşağı yani şu an 20'li yaşlarını yaşayan Hı -hı. kuşağı 19 Ocak kuşağı diyebilirdik yani ben 19 Ocak olduğumda üniversite öğrencisiydim ve çok siyasi ya siyaseti takip eden bilen okuyan bir insandım fakat kitleye dahil değildim siyasi değildim sokağa çıkmıyordum örgütte değil evet, e, evet, e, aynen öyle <gülüyor> bir örgütü mensubu ya da bir dahiliyetim yoktu yani bir siyasi organizasyona ve bunu tabi organizasyona bağlı olmadan da gösterebilirsiniz siyasi olduğunuzu Hı. sokakta bunu da göstermiyordum sadece düşünerek siyasi Hı. oldum farz ediyordum fakat işler değişti yani 19 Ocak'tan sonra gerçek anlamda siyasi olmaya başladım bu büyük bir şey aslında. Sizin de tespitiniz az evet. çok böyle evet. bir şey olduğunu dair. Öndercan istersen sana söz ederim. Yani Söylediğin ilginç çünkü biz de genelde görüştüğümüz işte 90 doğumlular veya daha öncekiler onların abileri ablaları diyebileceğimiz gençler. Genelde senin bahsettiğin hikayeyi biraz bize bahsettiler. İşte onlar da genel olarak siyasetle ilgilendiklerini ama hiçbir zaman bir örgütle bağlarının olmadığını ya da kitlesel gösterilere katılmadıklarını... Daha çok düşüncel boyutta siyasetle ilgilendiklerini söylediler ama ne zaman ki işte Frantin Kant dedildi, ...19 Ocak'tan sonra bu insanlar bir araya geliyorlar gençler, ee, bir şekilde organize oluyorlar ve daha çok politikanın içine düşüncelin dışında da bir fiil aktif olarak dahil olmaya başlıyorlar Hı. ve e, genelde bize anlatılanlar e, mesela dernekler kendi kurdukları dernekler, e, internet üzerinden bir araya gelmeleri. Daha önceki şeylere de mesela sen klasik sol şeyi, vurgusu yaptın. Daha önceki örgütlenme tiplerine de benzemeyen tipler yeni biraz. Türkiye'nin e... aşina olduğu şekilde bir örgütlenme değil yani sol camyanın yaptığı gibi. Sol eski kuşakların yaptığı 78'lerin mesela örgütlenme biçimlerinden farklı bir. Evet, daha evrensel değerlere vurgu Hı -hı. yapan. Aslında daha e, günümüze dair bir şey. Bu yeni kuşakların işte Gezi kuşağından da bahsediliyor şu anda. Gezideki toplumsal hareketlerin de örgütlenme biçimine yakın bir örgütlenme ya biçimi Daha Daha asyararşik işte daha anti otoriter. İdeolik şeyleri öyle birbirinden çok ince nüanslarla hani farklılaşmayan eski solda olduğu gibi evet. işte daha anti kapitalist bir vurgun olduğu Hı -hı. kimlik siyasetlerinin de hani bunun içinde yer alıyor evet, kapsanabildiği e, ekoloji yani mesela yeni toplumsal hareketler diyebileceğimiz aslında tüm dünyada örnekleri olan e, hem siyasi angajman biçimleri farklı yani siyasi ya bitüsleri farklı aslında Hı -hı. E, zaten onlara militan değil aktivist diyoruz artık evet. mesela artık <gülüyor> şeyden de görülebileceği <gülüyor> gibi farkı. Yani biraz şeyi belki vurgulamak lazım. 12 Eylül sonrasında aslında Gezi olaylarına kadar Türk toplumunun yaşadığı bu kadar büyük kitlesel bir politik muhalefet ya da direniş ya da hareket olmamıştı. Yani Ermeni gençler için bizim araştırmamızdan çıkan sonuçlar 19 Ocak ve özellikle 19 Ocak sonrasındaki anma törenlerinin veya yani cenaze töreninin kendisinin e, bu türden bir e, politikleşmeye yol açtığı. Belki Türkiye toplumunun genelinden biraz daha önce. E, Ermeni gençler için evet. bu süreç 19 Ocak'ta başlamıştı. İşte Kürt gençler için mesela bir OHAL kuşağından bahsedebiliyoruz. E, evet. Ama Türkiye geneli için bunların hepsi aslında gezi kuşağı e, evet. altına Temel, birleşiyorlar. Temelde tabii 19 e, Ocak'ta... E, Sokağa çıkan, dışarı çıkan kitleyle sanırım yani Gezi'de, Gezi için dışarı çıkan kitle birbirine Aynı çok kitle. benzeyen. Hı hı. Yaş grubu itibariyle de yani bu bu kuşağı tarif ederken gerçekten önemli bir nokta olarak görebiliyoruz. Hı hı. Biraz şeyden bahsedelim. Yani bu çalışmaya gelmeden önce nasıl bir bağlamda başladınız çalışma? Çünkü muhtemelen görüştüğünüz ya da yaptığınız mülakatlar, görüştüğünüz kişiler sizi bu noktaya sürüklemiştir. <gülüyor> ee, öyle başlayalım. İlk çalışmaya nasıl başladınız? Bu fikir nasıl geldi? Ortaya çıktı? Sana <gülüyor> evet, Ranting şeyinden et istersen. Ben de 12 Eylül'den bahsedeceğim. Evet. Ranting'in ilk e, ölüm yıl dönümünde, ilk anmada sokakta küçük bir e, araştırma yapmıştık. Biz 19 Ocak, 18-19 Ocak günleri. E, orada aslında sadece e, Ermeni gençleri e, hedeflemiyorduk. E, oradaki esnafla e, işte yoldan geçenle anmaya gelenle bir sürü kişiyle görüşmüştük. E, oradan çıkan sonuç bir iki sonuç var onu söyleyeyim. Hani e, birincisi ranting cinayetinin faili belli bir faili meçhul olduğu herkesin kafasında çok netti. Herkesin malum. Evet yani hani en milliyetçiler bile e, bunu e, ifade ediyorlardı. Evet işte farklı e, gruplar için farklı şeyleri çağrıştırıyordu. Solcular için 78'liler için e, daha çok bu işte e, Uğur Mumcu Vay, e, Behriye, Uçuk. Behriye Uçuk gibi bir zincirin parçasıydı. Fahim Zaten üçüncü. nefali meçhul gazeteci 74. mü öldürülen galiba öyle bir şey hatırlıyorum. Ranting, e, Ermeni cemaati için ee, gene tepkiler farklılaşıyordu. O i̇şte orada biraz kuşak farkını görmeye başladık. Çünkü e, 78'li sol eğilimli Ermeniler için gene e, dediğim gibi bu gazeteciler zinciri gibi bir şeyi hatırlatırlar. Devlet şiddetinin yeni ki. bir halkası. Evet. Devlet şiddetinin yeni bir halkası. E, fakat e, sol eğilimli olmayan genel olarak işte anne baba kuşağı Ermeniler diyelim ki gençlerin dışında kalanlar için e, aslında bu e, 1915'e bir e, gönderme yapıyordu. Simgeleşmiş hali. Simgeleşmiş hali. Çünkü e, 1915'e gönderme yapıyordu. 1915'ten itibaren de aslında e, 6-7 öğlü dolayları e, gibi yani bu cemaatin başına gelmiş olan e, bütün felaketler zincirinin yine son halkası son olarak halkası. görülüyordu. Gençlerde bir durum e, bu açıdan Dikkatimizi çekti gençlerde o aradaki şeyi, e, bağlantıları bize söylemiyorlardı. Gençler için direkt 1915'i e e, atlama söz konusuydu. Çünkü aslında gençler o olayları hiçbir şekilde e, kendileri hep aktarılmıştı. Belki birazcık anlatılmıştı. Gerçi anlatılma süreci de sorun çok fazla aktarılmıyor ama e, kendileri deneyimlememişlerdi. Dolayısıyla 12 Eylül'ü bile yaşamamış olan gençler için e, 19 Ocak yaşadıkları ilk tarihsel olaydı bu anlamda. Ee, ve bu anlamda da onları yani ondan sonrasında bir araya gelmeleriyle vesaire bir siyasi bilinç kazanmalarına yol açtı. Zaten bir e, kuşağın oluşması için hani sosyolojik anlamda Mannheim'ın söylediği şey bize e, bir kuşak bilincinin gelişmiş olması. Yani aynı kronolojik do zamanda doğmuş ve yaşamış insanlar illaki bir kuşak oluşturmuyorlar. Hı. Hani e, kuşak deyince aklımıza ne geliyor? 68 kuşağı geliyor. Orada hı. bir işte e, 78'ler de var. Türkiye hı hı. için 78'ler kuşağı var. Onlar konseptli. farklı hani tamam. farklı şekillerde tanımlanıyor ama genel olarak hani siyasi bilinç kazanmayla ya da kuşak bilinci dediğimiz sınıf bilincine çok benzer bir şekilde kazanmayla bir kuşak oluşturulduğu e, söylenebilir. Hani tabii zaten bu biraz da şey onu da söylemek lazım hem gezi kuşağı dediğimiz şey hem işte 19 Ocak sonrası e, kuşak diye adlandırabileceğimiz post kuşak e, diye... E, Bunların aslında birazcık zaman içinde ortaya çıkacağı daha hani oldu bitti bu kesin bir kuşak oluşturuyor evet. diyemeyiz. Şu Ama kuşak oluşumu için gerekli koşullar oluştu onu diyelim. Yani, hı hı. E, yansıması da oluyor dernekler. Evet e, evet. Küçük topluluklar şeklinde. 12 Eylül referansı da önemli istersen Öndercan da o konuda belki konuşmak ister. 12 Eylül referansı şöyle önemli. Mesela biz görüşme sırasında şunu öncelikle söyleyeyim. Hani amacımız sadece Ermeni gençlerle veya Ermeni 68'ler78'lerle konuşmak değil. Biz Türkiye'nin hemen hemen her tarafında 150'ye aşkın sanırım bir görüşme gerçekleştirdik. E, fakat şunu fark ettik. Ermeni gençlerle yaptığımız görüşmelerde e, temel referans noktaları genelde 19 Ocak. Yani e, nasıl söyleyeyim. 12 Eylül ile ilgili bir soru sorduğumuzda, 12 Eylül'in toplumsal hayatı etkileri diye bir soru sorduğumuzda bile verilen örnekler 301 oluyor. İşte Grant katledilmesi oluyor ve bunu şunu fark ettik: 19 Ocak'tan sonra bu gençlerin bir siyasi şeyi başlıyor, mobilizasyonu başlıyor, politikleşmeye başlıyorlar hı hı. ve aynı zamanda da işte bahsettiğimiz o dernekleri kurmaya başlıyorlar. Dernekler şu yüzden önemli: 12 Eylül bağlamında. Ee, Ermeni toplumunun dernekleri 12 Eylül'den sonra kapatılıyor. Bütün dernekler gibi. Ve 12 Eylül'den sonra işte Agos 90'larda yavaş yavaş aktif olmaya başlıyor. İlk defa bir Ermeni cemaatinin, Ermeni toplumunun sorunlarını söyleyebileceği bir alan ortaya çıkıyor. Ee, 68'ler ve 78'lerden sonra ilk defa dernekleşen kuşakta yine bahsettiğimiz kuşak yani Harahantin katledildiğinde üniversitede olan ya da lise sonunda işte 90 doğumlu gençler. Bu yüzden de 19 Ocak için şeyi söyleyebiliyoruz yani e, bu gençleri jenerasyon dememizi sağlayan şey ve 19 Ocak için de bir toplumsal bir kurucu olay olduğunu söyleyebiliyoruz. Bu gençlerin ilk deneyimlediği bahsettiğimiz o kuşak olmalarına olanak sağlayacak olay olduğunu söyleyebiliyoruz bu yüzden. Evet, Belki evet. biraz da şeyden bahsetmek lazım yani 78 kuşağından e, siyasi olarak angaja olan Ermenilerle e, bu yeni kuşak e, siyasi bilince sahip genç Ermeni kuşağının farkından da birazcık bahsetmek Evet bu farktan lazım. bir ara verelim isterseniz ondan sonra bahsedelim. Evet bir şarkı arası. Udi Hrant'tan gelecek. Kalbimde yaran Udi e, Hrant'ın e, en çok bilinen bestelerinden bir, bir tanesi. Hücudan bir şarkı. Ve kendi sesinden evet, dinleyeceğiz. Evet. evet. E, Altun bize bulduğu güzel bir kayıt dinliyoruz. Evet, bu arada Altun Yılmaz seçiyor şarkıları. Evet. Hani bilmeyen dinleyiciler de varsa e, şey gösterelim yani. Kaynak evet. gösterelim. <Gülüyor> Radyo Agos. 94.9 Açık Radyo'da program Radyo Agos devam ediyor. Az önce Hrant e, Ahparin e, hafızaları kazanan e, söz, sözünü dinledik. Bu topraklarda gözümüz var. Evet ama hani ölünce bu toprakların altına girmek için. E, konuklarımız e, Derya Hanım ve e, Öndercan Can Bey ile e, Ermeniler ve 19 Ocak kuşağını konuşmaya devam ediyoruz. Ama öncesinde... E, bu haftaki manşetimizi e, bir kere daha tekrar etmek istiyorum. E, Bülent Ortaçgil'in 91 yılında çıkardığı e, oyna devam e, albümündeki şarkıya adım bu his bu su hiç durmaz e, dedik. E, şu anda da baş yazıyı okuyacağım size manşete çektiğimiz baş yazıyı. E, bu his bu su hiç durmaz. Zaman akıyor. Şöyle bir geriye dönüp baktığımızda 7 yılın gelip de geçtiğine inan inanmak güç. İnanmak güç çünkü aslında gelip de geçmeyen bazı şeyler var. Adalet mesela. Yamacımıza hiç uğramadı. Bize yüzünü bile göstermedi. Mahkeme koridorlarında ve salonlarında oynanan oyunlar 7 yıl boyunca kamuoyunun gözü önünde cereyan etti. Sonunda yargıtar kararıyla durum öyle büyük bir, bir kandırmaca halini aldı ki, Dink ailesi bu kumpasın bir parçası olmak istemediğini ilan ederek duruşmalara girmeyeceğini duyurdu. ...cinayeti işleyen devlet şebekesiyle sonrasında delilleri karartanları, katilleri ve azmettiricileri koruyan, tervi ettiren siyasi iktidar suç ortağı oldular. Yakın zamanda güç kavgası için bozulan ittifaklar, Frank cinayetin aydınlanması söz konusu olduğunda yerinden milim kıpırdamadı. Kıpırdamadığı için de Türkiye'de devletin bir suç mekanizması olmaktan çıkacağına dair umutlar bir türlü yeşeremedi. Yargısı, polisi, askeri ve istihbaratı, bürokrasisi ve siyaset kurumuyla devletin alnındaki ki öylece duruyor. Ama fikirlere kurşun işlemiyor. Hrantling sağlığında Türkiye'nin karanlık bir yer olmadığına, onu cennete çevirmeye talip olanların vereceği mücadelenin barış içinde bir arada yaşamanın temellerini atacağına iman etmişti. Bu yaşadı, bu yolda çalıştı. Bu toprakların insanına, bu toprakların hikayelerini anlattı. Durdurak bilmeden, şiddetsiz bir coğrafya inşa edecek tohumları dört bir yana yaymaya uğraştı. Onun hepimizin gözleri önünde aramızdan alındığı 19 Ocak 2007 tarihi ise genç yaşta pek çoğumuz için bir milat oldu. Utanç duygusunun, yasın, mücadele azminin, susmama hakkının simgesi, farklılıklarla yan yana gelme çabasının meydanı. Randdik Dijk ...akan suyun önünde hiçbir şeyin duramayacağını, demokrasi yönündeki köklü değişimin er ya da geç geleceğini anlatıyordu. Bugün en sarsıntılı zamanlardan geçerken bile bu suyun hiç durmayacağını... ...çünkü kaynağının tertemiz ve gürül gürül olduğunu biliyor, onu sevgiyle ve özlemle anıyoruz. Agos. Evet, evet. 19 Ocak. E, i̇stersen e, anma etkinlikleri olacak 19 Ocak'ta. Evet. Bugün de var... E, Bugünler i̇şte var. O, i̇stersen onları bir hatırlatayım tekrar. Benim önümdeki kağıtlarda ee, yok. E, ha bugün var, pardon. E, saat 14'te Hranting'in doğduğu eve yürüyüş düzenleyecek. Mıra Malatya Hranting platformu. E, Kadıköy'de e, insanlara katılmak isteyebileceği bir aktivite var. Af örgütü, film gösterimi, e, söyleşi düzenleyecek. Kadıköy ikinci yeni kafede Hı -hı. E, saat 7'de 19'da düzenlenecek. Ümit Kıvanç'ın 19 Ocak'tan 19 ocağı belgeseli, belgeseli ve e, Şehbal Şenyurt ve Bülent Arınlı'nın Kırlangıcın Yuvası e, ismini belgeseli gösterinde olacak. Ayrıca Dink Ailesi Avukatları'ndan Hakan Bakırcıoğlu'ya da bir söyleşi olacak. Yani dava sürecini de tekrardan gözden geçirmek isteyenler ne oldu ne bitti. Yani tabii öyle bir hal aldı ki e, neredeyse biz bile yani ben bile kişi olarak dava sürecini takip etmeyi bıraktım çünkü... E, Müsamele. Evet yani. Nokta Pranting komik. ailesi de artık katılmama kararı aldı. Bu son yargıtay kararıyla iyi evet. işin çivisi çıkmış halde. Akader'in bir söyleşisi var. Pangaya Kültür Merkezi'nde. Bugünkü 19 Ocak çerçevesindeki aktiviteler bunlar. Ümit Kıvanç'ın belgeselini bizim sitemizden de ufak bir bölümünü izleyebilirler. Meraklılar siteye koyduk. Evet. Ee, Bellek ve Kültür Sosyolojisi Çalışmaları evet. Derneği'nden. Mimar ee, bünyesinde sanırım. Evet. Derya Fırat Öndercan. <gülüyor> yani sosyoloji bölümünün öğrencilerinin, hocalarının kurduğu bir dernek Evet bir dernek <gülüyor> bu. 19 Ocak kuşağını konuşuyoruz. Ya şimdi ben e, araya girerek e, şunu söylemek istiyorum. Ermeniler için 19 Ocak Gezi gibidir diye e, şey sizin sözünüzden bir başlık e, yaptık. Bu başla e, bazı insanlar e, tepki gösterdiler. Hani nasıl Gezi'ye bağlıyorsunuz abi falan diye. E, bunu kısaca açıklamak ister misiniz bize? Ee, yani e, şey... Teorik açıklamalar falan öyle şeyler yerine aslında bir iki e, yaptığımız görüşmeden e, He, anıntı yapsam da olur. olur değil mi? Aç açıklanmış e, hali e, buraya evet, aktaralım. Yani. <gülüyor> ne hali anlaşılır hali. Şöyle diyorlar mesela, ranting yürüyüşünün çok önemli bir özelliği var. 12 Eylül sonrasının en önemli olaylarından biri. Ranting yürüyüşü bu toplumda en aşağılayıcı sözcük olarak kullanılan bir etnik lafı aldı ve biziz dedi. İnsanlar bunu gönüllü olarak söylediler, kalabalık olarak söylediler... Ee, dolayısıyla yani şey diyor buradaki şey e, öldürülen bir Ermeni ve Türkiye gibi bir ülkede toplumun çok ciddi bir bölümü hepimiz Ermeniyiz diye bağırdı bu önemli bir kırılma eşiklerinden biriydi ee, sadece yani Hrant'ın öldürülmesi değil hepimiz Ermeniyiz lafı mesela e, o sloganın e, çok daha önemli olduğunu aslında Türkiye'deki e, olaylar açısından çok daha büyük bir kırılma yarattığını söylüyor. Bir başka görüşmecimiz e, Gezin'in rantın cenazesine baktığımızda Gezin'in öncülüdür bence diyor. E, çünkü e, aslında her iki görüşmecinin de söylediği şey hani bu ülkede birçok adaletsizlikle oluyor ama işte bu yeter artık bu kadar da olmaz dedirten şeylerden bir tanesiydi aslında Gezi öncesinde ortaya çıkan hani Gezi hareketi zaten kendiliğinden birdenbire... Ee, olan bir şey diyor onun öncesinde işte es karşıtı mücadeleler var emek sinemasıyla ilgili mücadeleler var tekel e, direnişine direnişini küreselleşme karşıtı <gülüyor> küreselleşme karşıtı hareketler var yani dolayısıyla birçok şeyin e, bir parçasıydı geldiği mayalandığı bir noktaydı e, rantingin de <gülüyor> bu olaylar arasında yani HES karşıtı mücadele ya da emek sinemasını mesela e, ele alalım. E, bu olaylar arasında en kapsayıcı olduğunu söyleyebiliriz. Bu anlamda da hem Gezi'nin öncülü hem geziyle benzeşiyor. Çünkü çok e, daha geniş kitleleri bir araya getir. Benim karar. tanıdığım genç yaştaki birçok e, Ermeni olsun, Türk olsun ya da Arap, Kürt olsun e, birçok Türkiye'li gencin e, ailesi de de olsa katıldığı ilk siyasi e, evet, eylem Hranting eylemi. Evet. Evet. Ee, çocuğunu hranting eylemine götüren ya da gitmesine e, onay veren bir aile çocuğunu pekala geziyede gönderdi. Evet. Böyle bir e, okuması da yapılabilir kendi e, çevrenden örnekleneceğim dedim. Darbelerle kuşaklar arasındaki e, aktarım kesintiye uğradı bir gibi bir çıkarım aslında çıkarımın herkesin e, farkında olduğu bir durum. Sizin görüşme yaptınız gençler genelde 90 doğumlu ya da 80 85, 84, 83 galiba en e, yaşlısı diyeyim. E, Tabi bu bu aktarım 19 Ocak'tan sonra birdenbire hızlandı. Yani aslında oldu bu aktarım. Bir şekilde bu insanların hafızasına e, geri geldi, aktarıldı. Bir şekilde öğrenmeye açlardı e, bu olaydan sonra. Yani kendi e, durumumdan tekrar örnek verebilirim. Benim hafızamda e, darbeler yok. E, Faili meçhuller de yok aslında. Yani hayal meyal çok küçükken bunları yaşadım. Ailem de öyle aman aman siyasetle ilgilenen bir aile değildi. Bunlar benim hafızamda çok zayıf şeylerdi. Dolayısıyla hem aktarım olmuyor darbelerle yani bu siyasi olma durumu bir şekilde kayboluyor. Hem de pratik olarak da zaten bunları yaşamamıştı bir jenerasyonuz. Bunlar arada olsa belki başka bir süreçte başka bir şekilde siyasileşebilecektim. 19 Hocam böyle de bir ...katalizör etkisi mi vardır diyelim? E, bu aktarım oldu bir şekilde. E, buna da değinebiliriz. Bir buna değinelim. Bir şey daha söyleyeyim ben. Hı hı. Mesela bu e, jenerasyonun... ...politikleşmesiyle ilgili 19 Ocağın... ...bir özelliği daha var. Kitleselli. Yani e, anmalara... ...işte sen de bahsettin. Çocuğuyla beraber gitmesi insanların... ...sadece Türkiye'deki sol grupların veya muhalif grupların değil... ...belki de sokağa daha uzak olan insanların tıpkı gezi gibi... ...mütedeğin insanlar da katıldı. Aynen yani daha önceden siyasetin içinde bu kadar aktif olmayan insanların da... ...bir anda kendilerini sokakta bulmaları... ...ve hiç kimsenin öngöremediği bir kitlesel yürüyüş olması. Bence yani büyük bir ihtimalle zaten görüşmelerde de bu ortaya çıkıyor. İnsanları mesela bu gençleri bu durumda etkiliyor. Yani bu da bir itme gücü sağlamış. Onu da belirtenim. İkincisi... Bu hafıza şeyine gelirsek, özellikle 12 Eylül ve darbelerle ilgili siyasal hafızanın aktarımına gelirsek... ...bence burada Granting'in kişiliği de çok önemli. Çünkü yani onun siyasal geçmişi de çok önemli. Bir 78'li aynı zamanda Granting Türkiye Sol Hareketi'nin içerisinde bulunmuş biri. Darbeden sonra işte siyasa, siyasal arenadan birçok kendi kuşağından insan gibi... Zorla çek, eli ayak çektirilmeye çalışılıyor ama ondan sonra 90'larda bir kendi yine e, jenerasyondan insanlarla beraber bir gazete etrafında birleşip yeniden bir hareket sağlamaya çalışıyor. Bu bağlamda hani Hrant katledilmesi doğal olarak gençlerde e, Hrant Dink kimdi, bu insanlar kimlerdi ve daha öncesinde de bir faili meçhul olması diğer faili meçhullere bir şey de uyandırıyor. Ne diyelim ilgi ve merak da uyandırıyor. Yani öyle bir yerde yaşıyoruz ki işte bir travma diğer travmayı çağırmaya başlıyor. Bir zincir halinde bu gerçekten. Bunu da röportajda söylemeye çalıştık. Yani mesela görüşmelerde de bir soru soruyorsunuz. İşte 12 Eylül'e ilgili bir soru soruyorsunuz. O hale varıyor, 1915'e varıyor, 6-7 Eylül ki zaten bu haftaki Agosta yani evet. denk gelmiş galiba. İçinde 6-7 Eylül yani hani de var. Yani bu top Dersim'de var. <gülüyor> öyle güzel topraklar ki yani hani bir konuya değindiğiniz anda zaten bir konuyla ilgilenmeye başladığınız güzel anda... Güzel topraklar mı? Hepsi teker teker hafızanın içerisinde gelmeye başlıyor. Hafıza çalışmaları için çok verimli topraklar. Evet. Yani, yani travmalar zincir. Hani, şey oluyor. Gazi <gülüyor> Mahallesi üzerine küçük bir araştırma. Hemen kendinizi Maraş, Madımak, e, Roboski e, diğer şeylerin geldiğini görüyorsunuz ya da 12 Eylül bunun içerisinde yani evet. 12 Eylül üzerine bir araştırma, ranking ve 19 olacak çıkabilir. Şöyle mi? Murat Amunga'nın şöyle bir e, tespiti vardı. Türkiye'nin hafızası bölünmüş haldedir. Doğuda yaşayanlarla batıda yaşayanların hafızası örtüşmez bunu Kür sorunu bağlamında söylüyordu. Ya şimdi mesela benim çocukluğumun geçtiği doğudaki insanların hafızasıyla işte Alevi e, vatandaşların yaşadığı yerdeki hafıza bir değil. Batılar genel, batılar genelde bundan uzak e, kalıyordu. Ama e, Gezi Parkı olayı gibi aynı zamanda eş zamanlı olarak her yerde yankılanması gibi Hrant olayı gibi bunlar hep ortak hafızaya hizmet eden şeyler. Ortak hafızanın önü. Bunlar çok önemli. Yani 12 Eylül'den bu yana ilk defa galiba Türk toplumunun hafızası bu kadar, Türkiye toplumunun hafızası bu kadar bütünleşti. 12 Eylül'den sonra yani ilk rant olayıyla bu bir araya geldi. İkincisi de işte Gezi Parkı olaylarıyla. Çünkü artık neredeyse başına felaket gelmemiş e, etnik grup ve cemaat kalmadı ülkemizde bugün. Herkes birbirinin acısını aslında anlam, anlıyor. Yani anlatıldığı başına, takdirde, e, dinlediği takdirde, bilebildiği takdirde. Evet. Yani haberdar olduğu takdirde ve yani devlet şiddeti diye konuştuğumuz şey aslında devlet ışıtır şiddet e, şeklinde gerçekten insanların kafasında çok somut e, bir, bir şekilde duruyoruz. Evet, tekrar bir ara verelim isterseniz. B.S. Hozas'ın e, Ermeni lobilerine e, selam olsun Ermeni söylemine. E, Karapete Olmasın ben Karapete <gülüyor> Haço'dan e, ve Gökçe Gürçe'nin davuluyla Lavike Metini'yi dinleyeceğiz. Karapete Haço 1900'lerin başında bugün Batman'a bağlı olan Bileyder köyünde dünyaya geldi. E, ailesinin büyük bölümü soykırımda katledildi. 29'da Kamışlı'yı oradan da 46'da ailesiyle eşi ve çocuklarıyla birlikte Ermenistan'a göç etti. Bir de onun Fransız askeri olma durumu var. Evet. Onu almışız. <gülüyor> evet, <alalım. gülüyor> 1950'de Yerevan Radyosu'nun Kürtçe bölümüne e, girdi ve hayatı boyunca da e, Kürtçe dışında hiçbir dilde kılam okumadı. E, Dengbecilik geleneğinin e, en önemli temsilcilerinden girmeniz. Ben ki. bir şey ekleyeceğim. E, Ortak hafıza dedik ya, şimdi tamam. Batıdakilerle doğudakilerin hafızaları bir değil ama e, Anadolu menşeli iki halkın yani Kürtlerin ve e, Ermenilerin e, bazı isimlerde Aram Tigran gibi e, Garabet Hacıo gibi bazı isimlerde hafızaları cisimleşmiş. Hı hı. Şimdi Garabet Hacı hakikaten çok e, özel e, bir insan. Kürtlerin e, şarkılarını kendi topraklığında dinleyemediği zamanlar ta Erivan'dan yankılanan sesi e, Garabet Hacıo. Az önce Gökhan'ın da zikrettiği gibi Ermeni ee, ve tüm herkes bunun hikayesinden haberdar ee, ve Bese Hozat meselesiyle bu Ermeni-Kürt ilişkileri tekrar e, konuşulur olunca e, böyle simge isimleri, e, böyle ortak hafızaya e, mal olmuş isimleri anmak lazım. Evet. E, hakikaten önemli insanlar. Herhalde onun... Haço'nun öl ölüm yıldönümü 15 Ocak'tı. Evet. 2005'te hayatını kaybetmişti. Geçen hafta. Ee, onun okuduğu bir kılam Gökçe, Gürçay'ın Davulu Eşliği'nde, ee, can dinleyeceğimiz de kayıt bu. Dağın iki ardına kalmış sesleri buluşturmak, dağları tuğlalara dönüştürenlerin kulaklarını çınlatmak niyetiyle seslendirildi ee, deniliyor. Sabah ee, sabah çok ağır bir şarkı olabilir ama bu topraklarda böyle. Ne yapalım <gülüyor> abi yani? Evet, evet. Bu Ezgi Kaplan ve Mihran Tomasya'nın hazırladığı bir video ile internette bulunmak mümkün bu kaydı. Evet, evet. Ee, Onu da izlemelerini tavsiye ediyorum. Evet dinliyoruz. Carpetaço'dan La Vike Metini. دم خدع دلاده ولم دم خدا او حاجاتم Amatörce bir soru soruyordum az önce. E, 94.9'da Açık Radyo programında Radyo Agos devam ediyor. Konuklarımız e, Derya Fırat ve Öndercan e, Muti ile Mimar Sinan Üniversitesi'nden e, bu iki isimle 19 Ocak kuşağını e, konuşmaya devam ediyoruz. İki tane e, grup oluşturduğunu söyleyebiliriz aslında. Yani böyle en azından e, gözlemlemek mümkündü. 19 Ocak'tan sonra işte biz dememiş miydi? Krant konuşmayacaktı diyebiliriz. ...bak konuştu, başına neler geldi deyip... Yani Türkiye'li ailesinin ortalama lafı. Evet, yani daha da içine kapanan oldu. Hı -hı. E, ama yeter artık konuşmak lazım, konuşmamız lazım, kendimize anlatmamız lazım e, diyen e, de birçok... E, ...sadece Aymenler yani bütün e, Türkiye'de böyle de bir grup oluştu. Hı -hı. E, böyle bir etkisi oldu. Evet. Çok aktif Ermeni gençlerinin kurduğu bir grup da ortaya çıktı. Mesela bu da bunun ürünü Norzartong'tan bahsedebiliriz. Yani. Evet. Böyle çok somut getirileri, sonuçları oldu 19 Hocam. Aslında şimdi görüşmelerden biz alıntılar yaptık haberde 4 tane. ona ilgi çekici gerçekten. Bir tanesi 84 doğumlu. 82 anayasasıyla ilgili referanslar veriyor. Yani 84 doğumlu birisi. E, aslında o süreci çok az yaşamış. Çok çok çok az bilen e, birisi. Ama Fakat, 301'den bahsediyor. Evet 301'den bahsediyor. Şey yani 12 Eylül'ün getirdiği, ürettiği hı hı. E, şey 19 Ocak'ta cisim bulmuş. Yani hı hı. hemen oraya referans veriyor. Bakın bu buradan geliyor diyor. E, diğeri azınlık okulları ile ilgili sorunlardan bahsediyor. Yani orada soykırımı tartışamazsınız gidiyor. Yani e, azınlıklar kendi okulunda e, böyle bir konuyu tartışamıyorlar. E, buna 19 Ocak bu, sorusu buna da referans var. Buna da gönderme göndermede bulunmuş. E, 24 Nisan'la ilgili de bir e, e, görüşlerde böyle bir referans var. Çok ilginç yani böyle bir dallı budaklı 19 Ocak'ın ne manaya geldiğini açıklamak açısından bu e, görüşler böyle e, çünkü 19 Ocak e, bir oh, zincirin son halkası e, onun öncesinde az önce Önder senin zikrettiğin gibi e, sıra sıra 6-7 Eylül var hatta başka gruplara uygulanan şiddet de var yani Dersim'de var hani Türkiye'de bir olayın ucundan tuttuğum vakit e, peşi sıra acılar birbiriyle bağlantılı bir şekilde geliyor karşına yani aslında çok da normal. Belki kuşak olarak hani ortalama bir e, Türkiye'nin gibi e, gencin bilemeyeceği bir şey olabilir ama hani bu işlerin e, ucundan tutmuş biri için hakikaten çok peşi sıra gelen şeyler bunlar. Evet. E bu bu farktan biraz konuşalım mı? Yani yeter artık konuşmamız lazım diyenler ve e, içine kapananlar. E, belki bunlar Zaten değil, sizin konuşalım. araştırmanız yeter artık e, konuşalım diyenler evet. odaklı. Evet. Kitsi'de de şey olduğu şekliyle. Evet. Neler diyebiliriz? Ben ilk araştırmaya birazcık dönüp oradaki, çünkü orada daha fazla tüm kuşakların temsil edildiği bir şeydi. Ee, şöyle bir şey aslında 19 Ocağa kadar ee, Ermeni cemaatinin genel olarak sessizliğiyle konuştuğu nu no, söylemek mümkün yani bunu böyle sessizliğin sesi sesizliğin sesi yani e, aile içinde doğrudan bir aktarım yok e, belki ama e, bir şekilde e, aslında bir şeyler de hissediliyor tam olarak ne olduğu çocuk tarafından çok açık olmasa bile hı hı. E, bir tür bastırılmış bir durum e, bu bastırmanın getirdiği e, hesaplaşmamanın getirdiği işte konuşmamışlığı getirdiği bir takım sıkıntılar e, Aslında yaşanıyor e, 19 Ocak belki insanları e, bir şekliyle şeye de zorladı yani e, bundan kurtulmaya da zorladı e, mecbur bıraktı yani artık konuşamayacağınız tartışamayacağınız bir şey olmaktan çıktı e, bilmiyorum ama yani benim hani Kurtuluşta yakın Ermeni komşularımdan gördüğüm kadarıyla da e, hani bir Ermeni ailesinin içerisinde 19 olacak olayı hiç olmamış gibi davranılamaz aslında. Çünkü milyonlar geliyor, bir cenaze kalkıyor, işte başkaları gelip sizin cenazenize kaldırmanıza yardımcı oluyorlar. Dolayısıyla hani toplumda da bir tırnak içinde meşruiyet kazandı. Evet. E, hepimiz Ermeni e, sloganıyla birlikte. Daha bir konuşulur hale geldi. En azından e, ailelerin artık konuşmayalım dair bir özürleri ortadan belki birazcık kaktı. Çocuklar onları hani onları soru sorduklarında cevap vermek zorunda kaldılar. Dolayısıyla bu sessizlik tırnak içinde yani artık hiç konuşmayalım üstünü örtelim diyen pek kimsenin kaldığını ben çok fazla düşünmüyorum aslında. Hani bunu konuşmanın şiddeti az olabilir, fazla çok konuşulabilir, az konuşulabilir. Ama ben her herde bu işin konuşulmaya başladığını düşünüyorum. Bir de sadece şey değil, yani Ermeni toplumu için veya yani İstanbul'daki Ermeniler için değil. 19 Ocak'tan sonra baktığımızda mesela yine Agosta Ferhat Kenteli'nin de altını çizdiği Müslümanlaştırılmış Ermeniler Konferansı yapılabildi. Evet. Müslümanlaştırılmış Ermeniler dernekleşebildiler. <gülüyor> Şu anda hem Anadolu'da mesela Malatya'da da var örnekleri, işte İstanbul'da da Hadik gibi örnekleri de var. İnsanlar bu konuları da yavaş yavaş konuşmaya başlıyor. Yine Hrant gündeme getirdiği bir konu. Kesinlikle, kesinlikle. Yani bir içe kapanma değil, tam tersine. Bir dışarıya doğru bir açılma var 19 Ocak sayesinde. Sadece şey de değil. Bu genç da değil. Baktığımızda da işte... E ...yine eski 78'lerin de bir... ...bu tür faaliyetlere girebildiğini görebiliyoruz... ...yine dernekler üzerinden. Müslümanlaştırılmış Ermeniler konusu çok önemli... Ee, ...geçmişte sesini çıkaran Ermeniler... ...mesela 78'liler... E, ...sizin de altını çizdiğiniz gibi... ...sınıf bilinci dolayısıyla... ...hani abi tüm ırklarımızı, milletlerimizi... ...dinlerimizi geriye atalım... ...biz işçi e, ve... E, ...sınıf e, mücadele... E, evet, ...o bağlamda mücadelemizi devam ettik... ...o bir suskunluk getirmişti... Hı hı. Türkiye solunun böyle bir ayıbı olduğunu da ben... E, ...düşünüyorum ama e, yeni nesille birlikte bu toprakların en büyük suskunluklarından biri olan Müslümanlaşmış Ermenler kimliği konuşulmaya başladı. Hı hı, hı. Bu bence çok önemli bir şey. Yani geçmişte konuşanlar konuşanlarına bile değinemediği bir şeydi. Hı hı. Hani çok güzel e, şeylere vesile oldu diyebiliriz sanırım. Evet yani yani bunu belki şimdi konuşalım mı? ya da ara verelim. Niye mı? konuşalım <gülüyor> <biliyorum>. <gülüyor> Yani bir 78 var biliyorum. Kim var bilmiyoruz yani. <gülüyor> 78 kuşayla bu. Ben um, şöyle araya yeri, gireyim o zaman. Onu sonra araya aradan sonraya atarız. Tamam. Hı -hı. Ee, ben bu, bu görüşmelerin içeriği çok ilginç. Yani belki sizin de aklınıza şimdi bir şeyler gelir. Örnek verirsiniz. Ben e, şunu aktarmak istiyorum. E, sondan başlayayım. Neden yanımızda Türk öğrenci yok diyor. 91 doğumlu. E, Ermeni, evet. Hı -hı. Bizim okullar çok şeydir böyle diyor. Ermeni okulları kraldan çok kralcıdır. Bir soykırım tartışmak çok kolay değildir. Tartışılsa bile kapı kapatılır vesaire. Müdürler aman biz bir şey yapmayalım da başımız ağrımasın derdindedir. O yüzden bizim solcu bir hocamız vardı gibi şeyler. Benim pek başıma gelmedi diyor. Hı -hı. Türkiye'deki siyasi durum, Ermenilerin durumu, kendi durumumuzdan bile habersiz büyüyoruz. Bu da çok içler acısı bir durum. Neden biz böyle bir okuldayız? Neden yanımızda Türk öğrenci yok diyor. Ee, Tabi bunu sorgulatabiliyor. Yani bir Ermeni okulunda okuyan bir öğrenciye. Ee, belki yani tıp çeşitliğini vurgulamak açısından 19 Ocenin insanları bu küçük yaştaki insanları hissettirdiği şeyleri aklınıza belki bir anekdot geliyordur ee, Görüşmelerden aktarmak istediğiniz şeyler vardır. Ee... Şöyle bir şey anlatabilirim. Mesela 80 doğumlu yine bir ...görüşmecimiz vardı. Onun anlattığı şey... ...yani özellikle bu işte 90 doğumlular için... ...sosyal medyada ne kadar aktif olduklarını ...Facebook üzerinden, Twitter üzerinden... ...düşüncelerini ve görüşlerini ne kadar... ...özgür bir şekilde... hiç çekinmeden yazdıklarından bahsetti. Sonra biz böyle bir şey yapamazdık dedi. Yani bizde her zaman daha... ...en azından bende bir çekingenlik vardı. Bu kadar rahat yazamazdım dedi. Ama anlatırken öyle bir anlatıyordu ki... ...sanki arada çok büyük yaş farkları varmış... Hı. Ve çok büyük bir kırılma olduğunu o 80 evet. doğumlu görüşmecinin sadece 10 yaş küçüğüyle ilgili anlatısında bile fark edebiliyorsunuz. Yani Hı. o rahatlık bu özgüvenin olmadığını söyledi kendi yani jenerasyonla evet. mesela. Yani aslında işte mantalitesinde değişen çok büyük bir şey. Gezi'deki taleplerinden bahsediyorsunuz röportajda Hı. Ermeni gençlerin Bunlardan bahsedebiliriz kısaca isterseniz. Gezi'deki talepleri yani şey orada Tuğba söylemişti değil mi? Evet farklı bir bellek talepleri de var diye. Aslında hani e, şimdi Taksim konusuna belki daha sonra tekrar geliriz ama şimdi Gezi'nin Taksim'de olması Taksim 1 Mayıs 77 hani 77, evet. 78 78 kuşağı için böyle bir anlamı var. Genç kuşaklar oraya geldiklerinde aslında 77 Taksim'inden bazen de pek haberdar evet. değiller. Fakat orada bir aktarım var. Ama Ermeni gençleri söz konusu olduğu zaman bir de oranın, o alanın Ermeni mezarlı olması e, gibi bir durum var ve hani oraya gelen gençlik aslında bunun da farkında ve galiba şöyle demişlerdi öyle hatırlıyorum ben mezarlarımızı verdik ama ağaçlarımızı alamayacaksınız. Yani evet, e, e, Çok bunun... güzel bir laf. Özetin niteliğinde. E, Orayı diye kesmeyin yani. <gülüyor> Madem kesiniz <gülüyor> kestiniz tamam. ben de keseyim. E, <gülüyor> e, ne dinliyoruz şimdi? 1930'lardan e, bir e, kayıt dinleyeceğiz. Şimdi Endüstren geleneksel bir halk şarkısı, bir şiir. E, İspanya İç Savaşı'nın başlarında e, faşistler tarafından öldürülen bir şair, oyun yazarı ve müzisyen Federico Garcia Lorca'nın e, bir şiiri. E, söylediğim gibi 1930'ların başlarından e, bize kalan bir kayıt. Solist La Argentinita e, adıyla tanınan ünlü dansçı ve şarkıcı Encarnación López Hulvez. Piyano'da ise şarkının düzenlemesini de yapan Lorca var. Şiirden istersen kısa bir kıtada okuyayım. Los Moros sokağında bir güvercini vurdular. Gidip kendi elimle dereceyim. Tabutunu süsleyen çiçekleri diyor. La Argentinita Anda Haleo ya dinliyoruz. Radyo Agos Kainatın tüm seslerine <Sessizlik> Ses <dinlemiği>. Açık radyo <Sessizlik> Sandıktaki sesler <Sessizlik> Anadolu'da Rum müziği Yunan şarkısının yüzyılı Medofengar <Sessizlik> 15 günde bir Cumartesi günleri 14'te 949 Açık Radyoda hazırlayan ve sunanlar Ariana Ferentino ve Niyazi Dalenci. Altyazı Aylık Sinema Dergisi'nin Ocak sayısında Coen Kardeşler'den Sen Şarkılarını Söyle, Steve McQueen'den 12 Yıllık Esaret ve Altın Portakallı Kusursuzlar, ayrıca ünlü Fransız filozof Jacques Rancière ile sinemanın gücü üzerine yapılan söyleşi de bu ay altyazıda. Kamera ve kartlı geçiş sistemlerinde çözüm ortağınız Dünya Lideri Honeywell Security ve HID Türkiye Distribütörü VistaElectronic.com Reklamlar bitti. Every nation has a choice to make. In this conflict, there is no neutral ground. I swear, I swear by God. God the greatest. The United States will not Anyone who lives in the United States feel safe before people in Palestine feel safe. to eradicate of network of terror and to take action against the Taliban regime that is sponsoring him. Radyo Agos. 94.9'da Radyo Agos devam ediyor. Ben Özgün ve Gökhan'la bu haftaki Radyo Agos programını e, sizler için. Hazırladık. Devam ediyoruz. Derya Fırat ve Önder Muti ile Mimar Mimarsan Üniversitesi'nden Bellek ve Kültür sosyolojisi Çalışmaları Derneği. Onlarla konuşuyoruz. 19 Ocak kuşağı. Evet. Belki o 78'ler yani o fark, aradaki fark konusuna değinebiliriz şimdi isterseniz. Evet. Hani bu önemli bir ayim çünkü. Şimdi 78 kuşağından siyasi olarak Angacı e, Ermenileri düşündüğümüz zaman hani hepimizin bildiği, biraz önce de konuştuğumuz e, orada Ermeni kimlikleriyle değil ama e, sınıf e, mücadelesi o, ortaklığında bir e, süreç yaşanıyordu. E, fakat bu, bugünkü gençleri onlardan ayıran en önemli şey e, aslında bugünkü gençlerin bizzatı Ermeni kimliği üzerinden bir e, siyasallaşma içinde olmaları. E, dolayısıyla o e, 78 kuşağı kendi e, cemaatlerine, yani cemaatsel aidiyetlerini ikinci plana koyarak bir yandan da e, kendi cemaatlerine e, çok fazla bir eleştiri e, getirmiyorlardı. Ya da e, onu değiştirip dönüştürmeye çok fazla uğraşmıyorlardı. Ya da şöyle diyelim, yine bir görüşmecimizin söylediği bir şey var. Devrimci Ermeniler Ermeni toplumunda çok fazla e, hatırlanmıyorlar. Evet. Çok fazla bilinmiyorlar diyor. Böyle bir fark var sanırım. Evet yani hem bir yandan e, cemaati değiştirip dönüştürme gibi bir kaygıları yoktu. Çünkü e, işte son kertede sınıf mücadelesi e, verildikten sonra zaten ne bu tür e, şeyler. Devrim olsa her şey çok güzel olacak Evet kafası. her şey çok güzel olacaktı. E, ama e, bugünkü gençler zaten Ermeni kimliği üzerinden e, bir e, siyasallaşma yaşadıkları için e, kendi cemaatlerini de e, çok fazla e, eleştiri konusu. Edebiliyorlar. edebiliyorlar ve bence bu hani Ermeni cemaatini değiştirip dönüştürecek bir potansiyel taşıyor. Sanırım bu şeyle de alakalı hani biz neden bu haldeyiz? Hani biz neden azınlık okullarında okuyoruz gibi neden bir cemaat olarak Türkiye'de hayatımızı sürdürüyoruz? Hı hı. Neden belli konuları aramızda konuşuyoruz? Hani Agosta öyle bir sürecin ürünü hani neden kendi dertlerimizi bir tek biz biliyoruz hı hı. Hani neden Türkiye'li bir atmosferde tartışmıyoruz Aslında geçmişte atılan kıvılcımlar bugün daha somut halini. Evet yani almış Agos, Agos bir sürecin ürünü ama aynı zamanda bir süreci de başlatan. Ee, ee, bir yerden bir yere e, taşıyan da bir, ö, önemli bir yer evet. bir de bir bellek taşıyıcısı en önemlisi bence Evet. Yani, aktarım orada ve onun içerisinde çevresinde sevdim. oluyor evet. Yani çoğu mesela işte 90 doğumlu gencin söylediği şeyde e, tamam bazı konularla ilgileniyorlar araştırma yapıyorlar kendileri bir şeyler bulabiliyorlar ama siyasi aktarım dediğimiz şey biraz daha farklı bir şey yani bir mekana ihtiyaç duyuluyor. Doğrudan etkileşime ihtiyaç duyuluyor ve Agos bunu sağlıyor aslında. 78'lerle bu gençlerin bir şekilde etkileşim içerisinde hı. olmasını sağlıyor. Mesela bizim gazetede Pakrat e, Estukyan ve Sarkis Seropian e, iki tane abimiz var, büyüğümüz var. Hani Hakikaten bazen dinozor diyebileceği demeyelim abi niye öyle diyoruz? <gülüyor> Kimileri dedin canım? <gülüyor> Kim ben onlar? Demiyorum yani? Meclisten dışarı diyorsun. <gülüyor> Geçen hafta da zaten iki hafta önce kendisiyle program yapmıştık. Bazen hakikaten gazetede metinlerini haberlerini okurken diyorum ki abi hani bu adamlar olmasa biz nasıl bazı şeyleri öğreneceğiz? Çünkü onlar kaynak taramasını yapabiliyorlar geçmişe dair bir bilinçleri var ve Agos'un özelliği bazı konuların sadece Agos'ta çıkmaya başlaması. Hı hı. Evet. Bu çok önemli bir şey ve o derneklerdeki çocuklar da çok sıkı bir şekilde Agos okuyorlar. Hı hı. Dağıtımını da üstleniyorlar. Agos'un da altını çiziniz şekilde önemli. Bir nokta daha var mesela görüştüğümüz şu görüşmeci şunu söylüyor. Sorduğumuz sorulardan biri şuydu. Hani evde politik tartışma yapılır mı? 12 Eylül tartışılırım diye. Çoğu görüşmecinin ailesi hiç si angaja olmamış ya da siyasetle çok fazla ilgilenmemiş ya da sadece işte gazete okuyarak düşüncel boyutta ilgilenmiş. Yani aileden bir aktarım yok aslında. Bu aktarım boşluğunu bir şekilde evet Agos. hem Agos hem de Agos'taki insanlar diyelim. Agos'un çevresi diyelim. Evet. Dolduruyor. Yani Ermeni ailelerinde benim bildiğim kadarıyla e, bir bazı aileler çocuklarına siyasi bir eyleme katıldığı vakit şöyle bir uyarıda bulunuyor. Hani herkes bir e, katılır ama hani sen bir de Ermenisin. Evet. evet. Hani senin başını bir yakarlar. Hı -hı. Ki bu çok gerçek nedenlere dayalı Hı -hı. bir şey. Evet evet yani 12 Eylül'de bir şekilde içeriye alınan siyasiler içerisinde hani bunu Diyarbakır Cezaevi'nin örneğinde de biliyoruz. Bu Mamak e, Cezayir örneğinde de biliyoruz. E, i̇şte Bayrampaşa'da da vesaire. E, Ermenilere daha fazla bir e, şiddet uygulandığını zaten e, kolektif bellek biliyor. O ailelerin belleği biliyor. Hı -hı. E, kendileri olmasa bile yakınlarının başına gelenleri biliyor. ve Dolayısıyla çocuklarına iki, iki kat uyarıyor. Yani tabii şeyi de söylemek lazım. Türkiye toplumunda aslında e, günümüze kadar belki geziye kadar e, bütün e, aileler, çocuklarınız Evet, 80'den yani. sonra siyasetten uzak tutmaya çalışıyorlar. Herkes kendini kurtarır, Hı. olan sana olur. Evet, orada iki iki kez bir uyarı var yani senin başına böyle bir olay geldiğinde sen daha fazla e, canın yanar. Canın yanar. Arkadaşlarını aşağısa sen de atacak mısın şeyi oradan çıkıyor da bir yani bu süreçte böyle bir evet. arkadaşlar gidiyorlar. Neden aslında girdi. karşı devrim yaratmışlar ya yani. <gülüyor> <gülüyor> büyük manifestolar yazmışlar da biz farkında değilmişiz. Ermeni kimliği üzerinden bir siyasallaşma var tespisi. Onu biraz açmak mümkün mü? Yani bu siyasallaşma nasıl bir siyasallaşma? yani çünkü kimlik biz gazetede çokça tartışıyoruz. Haberlerimizde de tartışmaya çalışıyoruz röportajlarımızda. Çok muğlak kalabiliyor. Yani bunu ben en somut bu Müslümanlaştırılmış Ermeniler konferansında gördüm. Yani çünkü kimlik muğlak bir şeydir. Evet. Yani çok yani siyasi kimlik deyince benim kafamda bir şey canlanmıyor aslında. Yani tabii canlanıyor. Yani siyaset, kimlik. Bunlar kuvvetli kelimeler fakat bu adamlar nasıl siyaset yapıyorlar, nasıl e, siyasallaşıyorlar çok... E oluşturam. Belki görüşmelerinizden böyle bir izlenim edinmişsinizdir. Ne bileyim yani. Yani bu Şunu... hareketine nasıl bakıyorlar? Hı -hı. Ee, mesela son benim takip ettiğim kadarıyla Beso Hozat'ın o gafı diyeyim. Eee evet. nedeniyle bayağı tepki Çok gösteren bir isimler bir bu çocuk bu çocuklarda Hı -hı. bu arkadaşlarımızda. Yani Türkiye'nin sorunlarına nasıl bakıyorlar acaba? Sadece yani. Ermenlik üzerinden bakmıyorlar her şeye. Ha hayır hayır onu demek istemedik zaten. Yani biz de öyle anlamadık da hani soru olsun <gülüyor> muhabbet <gülüyor> olsun. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani orada vurgulamak istediğimiz şey aslında şu. Hani daha önceki politik kuşak baktığımızda 78'ler olsun, 68'ler olsun, Türkiye sol içerisinde işte Ermeniler var. Ermeni gençler de o dönümün gençlerine katılmışlar. Ama hiçbir zaman Ermeni olmalarını e, ön plana çıkarmıyorlar. İkinci durumda veya bastırılıyor. İşte takma isimler kullanılıyor. 24 Nisan hiçbir zaman örgütler içerisinde de e, tartışılamıyor. Bunun gibi örnekler var veya 1915 hiçbir zaman tartışılamıyor. Şimdiki şeye baktığımızda, zaman dilimine baktığımızda, birincisi e, Ermeni kimliği Ötelenmiyor, tam tersine ortaya konuluyor. Ki bu da yine Dink'in kişiliğiyle ve Agos'la ilişkilendirilebilir. Bir de en önemlisi belki de Kürt hareketi. Yani Kürt hareketini, hareketinin yarattığı bir e, dinamik var. Ve bu dinamikle beraber değişen bazı paradigmalar var. Bununla ilişkilendirebiliriz. Aradaki fark bence bu. E, ben şöyle bir şekilde toparlanabilir galiba. Öyle düşünüyorum daha çok. Hani e, bu 2000'li yıllar sonrasında aslında ve Türkiye'nin çeşitli kesimlerinde ve farklı olaylar e, tarihsel olayların tetiklemesiyle e, bir yeniden toplumun siyasallaşmasından bahsedebiliriz. Ama bu siyasallaşma işte eskinin solunun e, genel olarak kim, kimlik siyasetini dışlayan sınıf bazlı mücadelesinden farklı olarak e, zaten kimlik siyaseti üzerinden oluyor. Bu ne demek? Mesela ilk önce e, gençler e, bizim buradaki konuştuğumuz bugün için anlayabiliyor. E, Ermeni olduklarını fark ediyorlar. Bu kimliğin bütün geçmişi, sorunları, başına gelenler, bütün acıları bunları öğreniyorlar ve işte buna karşı bir hak talebi dile getiriyorlar. Ve bütün bu süreç içerisinde de diğerlerinin, yani işte Kürtlerin, Solun başına gelenlerden de farkındalığını ...beraberinde içselleştiriyorlar. Ve hani kendi acısına bakabilen bir insan... ...aslında başkasının acısına da bakabiliyor... ...ya da daha duyarlı hale geliyor. Kendi hak talebini dile getiren insan... ...başkasının hak talebini de anlayabiliyor gibi. Ben bir anekdot aktarayım. Tüm bu 78 kuşağını ve yeni Ermeni gençlerini de kapsayacak bir şey... Şimdi ben Ağustos için bir röportaj yapmıştım. Fırtınalı Deniz'in yolcuları diye dev yol macerasını anlatan Karadeniz'in bir kitap çıktı ayrıntı yayınlarından. Yazarı, daha doğrusu mülakat yapılan kişi, zamanda devrimci yolun Karadeniz sorumlusu Sedat Göçmen. Sedat Göçmen'e bu tam da Müslümanlaştırmış Ermeniler Konferansı'nın yapıldığı zamanlardı. Hani Hemşinler üzerinden bir yorum, bir, bir, bir yorum almayı düşündüm. Çünkü hani örgütlendiği saha Karadeniz coğrafyası ve Hemşinlerin yaşadığı yer. Hani bu olayları devrimci yol bakış açısıyla nasıl görmüşler? Verecek bir kere çok kısa bir cevabı vardı. Az önce bahsettiğimiz sınıf meselesinde örtüşüyor bu. Bu... Ve uzun yıllardır aynı evde kaldığı arkadaşının e, hemşinli olduğunu pardon Ermeni olduğunu öğrenmiş bir arkadaşının uzun yıllar sonra yani düşünsenize yatıyorsunuz kalkıyorsunuz devrimci sohbetler ediyorsunuz. Tüm bunlarda hiç kimlik zikredilmiyor e, ta ki bir nedenle abi ben de Ermeniyim belki de utana, sıkı, utana sıkıla söyledi bunu böyle fark ediyor ve hemşinli kimine dair münasebeti de şöyle oluyor bu Levan Ekmekcihan televizyonlarda hı hı. geçmişte yankılanırken, haberler yapılırken hakkında onun bir Ermenice konuşması yayınlanıyor televizyonlarda. Oturdukları hemşinin arkadaşı da diyor ki aa diyor ben bunu anlıyorum. Şimdi bu da bize ne anlatıyor? Yani o kimliğe sahip olanlar bile belli bir paradigma oluştuktan sonra kendilerinin ne olduğunu anlayabiliyorlar. Hı hı. Evet. Hani o ondan sonra işte biz demek hani Ermenilerle bir münasebetimiz olmuş belki de Ermeniz diyebilmiştir. Bence bu iki hmm. e, parça hakikaten olayın e, durumuna dair bize bilgiler veriyor. Şimdi hemşin örneğine de baktığımızda hemşin toplumu içerisinde de hemşinler içerisinde de kimliğin tartışılması kim olduğunun tartışılması dil üzerinden yapılan bir tartışma ve baktığımız zaman 90'larla beraber gelen bir süreç. Hmm. Yani 80 doğumlu jenerasyonlar, işte mesela yönetmen Özcan Alper'i söyleyebiliriz. Onların yavaş yavaş bir şekilde bu işi işlemesiyle beraber gelişen ve 2000'lere geldiğimizde de şu anda dernekleşebilen bir hareket. Yani e, bahsettiğin olay çok doğru. Yani biz kimiz şeyi sorusu biraz zaman dilimiyle alakalı. Bu kemik sohbetini isterseniz bir ara verelim ondan sonra tekrar devam edelim. Tamam. E, başka bir Beyaz Güvercin şarkısı dinleyeceğiz. Özgün. Tamam. E, Yunanistan'da popüler müziğin dibalarından... E, birisi Dimitra Galani. 1971 yılında çıkardığı bir albümden. Bir Manos Hacıdakis bestesi. Birçok tane de göre tabi Yunanistan ülkenin gelmiş geçmiş en önemli bestecisi sayılıyor. Hacıdakis. Rebetika'nın yeniden hayat bulması, Bozuki'nin geniş kitlelerce tanımasından kilit rol oynamış bir isim. Sözleri şair Nikos Gatsis'e ait bir umut şarkısı diyelim. Asp Beyaz Güvercin. Aspro Peristeri. Aspro Peristeri. Şimdi onu dinliyoruz evet. sevgili dinleyiciler. Radyoagosun bu haftaki Radyoagosun son e, kısmına girdik. Evet. E, konuklarımızla muhabbetimiz e, devam ediyor. Tekrar hatırlatalım yani çalışmayı konuklarımızı. Konuklarımız e, Bellek ve Kültür Sosyolojisi Çalışmaları Derneği, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümüne bağlı bir dernek. Hı hı. Öndercan Muti e, ve Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Derya Fırat konumuz. E, 19 Ocak kuşağını konuştuk. Ermenilerin gezisi 19 Ocak'ta dedik. Aslında gezinin öncülüğü yani Türkiye içinde. Evet bazı okurlar bir... alınsa da evet. tuhaf anlasa da ben bir Ermeni değilim ama benim için çok büyük Yok Ermeni var. olmayanlar da tuhaf böyle bir tepki almıştım evet. yani. Evet olabilir. Yani burada bir 19 Ocak kuşağı var mıdır da tartıştık. Aslında olduğu ortaya çıkıyor. Ben kendimi o kuşaktan sayıyorum. <gülüyor> Evet. Bu, bu yeterli ya. bence herkes için Tamam herkes <gülüyor> <Benim> kapatsın <sayım gülüyor> Mevzu kapanmıştır ee, Çalışmalarınızdan biraz bahsedelim ee, Bu çalışma Belki sizi başka bir safhaya da e, Yönlendirecektir başka bir çalışmaya Arada Bunlar söylediğim gibi e, Sevgili dinleyicilerimize e, biz Yeni projelerinizden misiniz? <gülüyor> Sırada neler var sayın e, sanatçılar <gülüyor> Buyurun. Yani evet aslında bizim yaptığımız belirli çalışması olduğu için bir olaydan diğerine geçmemiz yeni bir araştırma konusu bulmamız Hı -hı. çok çok zor olmuyor hatta yaptığımız sağlar bunu getiriyor çok ee... güzel bir yerde yaşıyorsunuz Türkiye'de. <gülüyor> evet Bayçidan kaşlı toprağın belki. <gülüyor> <gülüyor> ya biz şeye karar verdik yani bu 12 Eylül sonrası gençlik araştırması sonrasında hani bugün burada yaptığımız konuşma ve Ağustos'ta verdiğimiz e, röportajda bize aslında e, hani Ermeni gençleri üzerine belki Ermeni cemaati üzerine demeyelim ama e, Ermeni gençlerinin e, siyasallaşması üzerine bir bellek çalışması e, yapmamız gerektiğini evet yani şu, e, bu bahsettiğimiz konuyu birazcık daha genişleterek sadece bu konuya özel bir araştırma yapmayı planlıyoruz. Çünkü araştırılacak çok şey var. Sanırım çıkacak sonuçlar da çok fazla. Bir de biraz da tartışma da olabiliyor işte. Sana evet. gelen yorumlar gibi. Evet evet insanların e, söylemek isteyeceği çok şey vardır. Evet. Belki yeni, yeni akıllarına geliyor. Yani e, içlerine Bilmiyorum. tuttukları Hı -hı. ya da yine farkına vardıkları bir sürü mesele var. E, bunlar önemli. Bir de sergiden bahsetmiştin sanırım. Bundan da konuşabiliriz. Bir de şey söyleyeyim. ya. Yani 19 Ocak hani biraz önce konuştuk ya o suskunluğu bozmaya zorladı Hı -hı. insanları diye. E, dolayısıyla hani Bugünkü durum e, Ermeniler için bir bellek konjonktürünün hani, ortaya çıktığından bahsedebiliriz ve e, görüştüğümüz insanların bize e, anlatmakta bu olayları sıkıntı yaşamayacağını, yani konuşacağını artık e, düşünüyoruz. E, sergi e, projemize gelince, evet 12 Eylül 2014'te bu sefer sonunda e, e, depoda bir e, sergi gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. 12 Eylül'ü ve işte darbe belleğini aslında oda alacak olan bir sergi. Hı hı. Bunun dışında sanırım önümüzdeki ay içerisinde dipnot yayınlarından Sokağın Belleği diye bir derlememiz çıkacak. Güzel. Tahrir'den Taksim'e toplumsal hareketler ve kent mekanı konusunu odak alan başka benim aklıma gelmeyen 12 Eylül ile ilgili çalışmamızda en sonunda kitaplaştıracağız. Evet, kitap o da sanırım yazın raflarda olmuş olacak. Olayları gazeteye taşırız inşallah. <gülüyor> ben çok seviyorum şu an. Hep bize haber malzemesi çıkıyor. <gülüyor> ben bugün bugünün programını aktarayım tekrar dinleyeceğimize. Örgütü bir film gösterme söyleşi düzenleyecek. Kadıköy 2. Yeni Kafede saat 7'de 19'da bu etkinlikte Ümit Kıvanç'ın 19 Ocak'tan 19 Ocağı Oca belgeseli. Şehbal Şenyurt ve Bülent Arınlı'nın Kırlangıcın Yuvası isimli belgeseller olacak. Ayrıca dava sürecini yeniden gözlemek, gözden geçirmek isteyenler, takip etmemiş ve tekrar öğrenmek isteyenler, e, Din Ailesi Avukatları'ndan Hakan Bakırcıoğlu ile bir söyleşi de düzenlenecek. Bunu da takip edebilirler. E, 19 Ocak kuşağı var mıdır? E, evet vardır dedik. Yani <gülüyor> ben bu tezgitli yaparak bitiriyorum. Yarından da bahsederim istersen. Yarın 13.30'da Taksim'den Algos'a evet, yürüyeceğiz. Saat 3'te de... 3.30'da. E 3.30'da mı? Tamam. Siz 3'te orada olun da. <gülüyor> Taksim meydanda toplanılacak değil mi? Evet. Tamam. Ben ee, Trabzonspor taraftarlarıyla e tünelden yürümeyi düşünüyorum. Tünelden Tatal'da dayanışması da Kurtuluş'tan, Kurtuluştan yani. yürüyecek. Hani eviniz nereye yakınsa onların peşine e takılıp gelin. Programı kapatıyoruz. Ee, Sezen Aksu'dan bir çocuk sevdimle kapatacağız. Hı hı. Ve 14 Ocak 1996'da 10 notuncu kaybetmiştik. Ee, onun anısına Sezen Aksu 88 adlı albümde yer alan bir şarkıyla anıyoruz. Ee, Sözler Sezen Aksu'ya ait, beste ve düzenleme On Notuncu. Şarkıdan çocuk önce 19 Ocak vesilesiyle e, tekrar Hrant Ahbari'ye yani Hrant Abiy'e anıyoruz. Hı. Umarım adalet e, bu topraklara Gel, ...ilk defa gelir, yeni gelir. Peki, görüşmek üzere haftaya. İyi haftalar. Çocuk biraz ara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 Radyo Ağustos. 949 Açık Radyo. Açık Radyo Program Destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.